geçmiş zamanlarda geçmiş geçmiş zamanlarda hamurlarda kemanlarda şarkılarda yaşıyorum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 Yapıkaya'da Kültür merkezinde geçen hafta açılmış olan işte Benim Zeki Müren sergisindeyiz. Bir arşiv sergisi. Aslına bakarsanız bu. Ve bu sergiyi düzenleyen Derya Bengi ile buluştuk. Kadir'in ikinci katında. Merhaba Derya. Merhaba. Ellerine sağlık. Evet. Bir an Önce onu söylemek lazım galiba. Gezgez gez bitmiyor ve her seferinde bir birşeyle daha karşılaşıyor insan nasıl tükettiğini çok merak ediyorum. Evdeki malzeme çok büyüktü muhtemelen. Bir de bir müze de var değil mi aslında? Zeki Müren Müzesi. Bodrum'da yaşadığı, yani son 10-15 yılını geçirdiği ev bir müze olarak e, hizmette Fakat e, aradaki korelasyonu tam bilmiyorum aslında. Hı. Çünkü e, oradaki malzemeler belki de Bodrum'da ki evde korunan malzemeler açıldı. Malzemelerle açıldı. Eşyalar ve işte e, fotoğraflar ve kostümler. Hı hı. Buradan oraya bir akış ya yani İstanbul'daki evinde kalan e, eşyalardan oraya bir akış olmadı anladığım kadarıyla. Hı hı. Çünkü eğer bir müzeden söz edeceksek hı hı hı. E, şu anda e, Türkiye Eğitim Vakfı'nın arşivinden bizim bu sergiyi açmamıza vesile olan malzemelerle Hani daha iyi bir müze ya da birkaç müze birden yapılabilir. Evet. Yani müze vasfını e, taşıması için bu bütün malzemelerin herhalde, herhalde tekrar bir araya getirilip baştan e, baştan düşünelim. dizayn edilmesi lazım ya da buradaki malzemelerle belki yeni bir müze düşünmek lazım. E, çok geniş bir malzeme. ve yani e, Bu kadar fotoğraf, Zeki Müren fotoğrafı ilk defa bir araya getiriliyor. Bildiğim evet. kadarıyla. Evet, yani 3-4 sandık Dolusu fotoğraftı bunlar. Hı hı. E, bir kısmı üçte bir veya dörtte biri diyeyim e, daha düzgün e, korunmuş Hani fotoğraf albümlerinde e, veya da hı hı. film yani fotoğraf e, filmi e, kutularında korunmuş nispeten tasfiye edilmiş ama pek çoğu da hani hiçbir tarih ve şey gözetilmeksizin e, dönem gözetilmeksizin e, üst üste e, yığılmış. yani. Yani bozulmuş anlamında söylemiyorum ama hı hı. E, alakasız şekilde bir araya getirilmiş durumdaydı. Onları e, yani in, kalından başlayarak kalın eleme, daha az kalın eleme, ince eleme falan diye diye yani herhalde bir 10 10 10 kez bütün fotoğraflar 10.000'e yakın fotoğraf elimden geçti. Hı hı. Sonunda işte bir e, hikaye kurulabilecek gibi olanları e, gazetelerde ve dergilerde verdiği söyleşilerle veya e, bazı biyografi denemelerinden öğrendiğimiz e, veya zaten bildiğimiz bilgileri bir araya getirerek hı hı. onlarla karşılaştırarak ve örtüştürerek hı hı. Hani böyle bir hikayeli fotoğraf e, akışı ortaya çıktı. Bunu da e, işte bir takım orijinal belgelerle yani faturalardan Hı. tutun annesinin mektuplarına veya çizmeleri, gözlükleri, kostümleri, e, tabii ki plakları e, hem arşivindeki dinlediği plaklar hem kendi plakları e, ile e, bir araya getirerek evet. sergiliyoruz. Şimdi e, TV ve TSK'ya bütün e, varlığını, mal varlığını başladığını biliyoruz fotoğrafların da başlaması çok içince yani insan çok değerli şey, şeylerde bağışlar bir yandan ama yani her şeyini e, yani bağışlamak da değil bu belki de bir yük olarak sundu <gülüyor> bu iki vakfa yani hani ne, ne yaparsanız yapın yani siz pişman olacaksınız der gibi beklediklemiyorum da e, kendi arşivliğimden de mi bahsetmek lazım acaba evet yani, şey atmıyorduk. Evet arşiv arşivci olan o yani e, Hı -hı. zannedersem edersem hani bakıp için de şaşırtıcı bir durum bu ee, aslında bunu bir ticari olarak düşünseler para da eder neden yani Zeki, üzerinde Zeki Miran yazılı bir fatura belki de <gülüyor> e, müzayedelerde, e, falan. müzayedelerde falan satınabilir. Ziteki bazı müzayede denemeleri olmuş e, yani hani kostümleri ve e, desenleri e, şeye çıktı 2000 yılında e, müzayedeye çıktı hı. iki vakfın e, girişimiyle. Hı hı. Fakat pek fazla bir satış olmadığını e, duydum. E, hatta bir katalog basılmıştı. Antik AŞ'nin düzenlediği Hı. bir şeydi, e, müzayedeydi. Fazla bir şey satılmamış olmalı ki o katalogtan birçok şey yani bizim şimdi sandıklarda tekrar karşılaştığımız şeyler oldu. Evet, ilginç aslında bir yandan e, insanı ilk elden şey bekliyor, yani, kapışılmasını bekliyor. Evet, çünkü. evet. Ya yani bir taraftan bunların aslında en, en iyisi sandıklara geri dönmemesi. Yani bir müze daha geniş kapsamlı düşünecek bir müze de değerlendirilmesi ki zaten bu sergin tasarımcısı olan Sadık Kara Mustafa'nın da ilk niyeti o oldu. Yani bir sergi tasarlamaktan öte önce belki bir müze yapmak için ne yapılabilir sorusunu sorarak başladı tasarıma. Yani bunu bir müzeye dönüşmesi... Yani bu malzemenin bir müzede sergilen evet. sürekli sergilenmesi en büyük hani Arzu bu sergi evet. düzenleyen herkesin aralığın ortasına kadar 20'sine kadar galiba evet. görülebilecek bir sergi bu sergide dönersek Aslında hikayeler dedin yani arada tabi kronolojik çizgiler de var sergi öyle dokunabilir zaten yani çocukluğuyla başlayıp yani yukarıda son aspen olsa kadar ama bununla beraber hani zekimmenin kurduğu farklı ilişkiler kurgulanmış aslında Sergi'de. Yani işte güzel sanatlarla olan ilişkisi radyoyla olan, televizyonla olan kıyafetle olan vesaire ilişkisi neleri kapsıyor bölümler? Kısır Sergi'nin kurgusunu sorsam sana. Evet yani tematik bir kurgu bir noktadan sonra yaptık. Çünkü e, yani kronolojik bir şey e, çok daha karmaşıklaştıracaktı işi. Evet. E, her e, alana el atmış birisi Zekim Radyoğlu. Yani bir sanat e, eğitimi de gören, ayrıca bütün sanatlara karşı ilgili birisi. E, i̇şte Güzel Sanatlar e, Fakültesi, daha doğrusu e, tatbiki, o zamanki ile yok tatbiki değil, değil, o zamanki adı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, e, işte Yüksek Süsleme Bölümü, e, Tezyiğinli Sanatlar dedikleri bölüm 1950'lerde orayı bitiriyor. 51 ile 54 arası orada okuyor. Ve biz mesela bu 1965'te açtığı desen sergisini, yani bütün desenlerini değerlendirdiği ya da resim yeteneğini, renk yeteneğini değerlendirdiği bölümü <gülüyor> hani çocukluğunda defterlere çiziktirdiği Kadın resimlerinden başlayarak sonra onu üniversiteye yollayarak, üniversiteden mezun ederek sonra sergisini açtırarak bir bütünlük <gülüyor> içerisinde sunduk. Onun dışında çok ciddi işte 54'ten 84'e kadar süren 30 senelik kesintisiz bir sahne hayatı var. Evet. Çok büyük bir bölümü gazinolarda son dönemde de Bodrum konserleriyle evet. süren bir hayat. Sahne için özel bir bölümümüz ya da özel bir duvarımız var. E, sinema 18 senede 18 film çevirmiş bir e, jön aslında, e, bu filmlerden yaptığımız bazı seçkiler, diyalog seçkileri ya da çeşitli fotoğraflar, sinema öyküsünü işte önce tiyatrocuların ağırlıklı olduğu e, sinema ekolünden, Türk sinemasının ilk yıllarından sonra Yeşilçam'ın kuruluşundaki Zeki Müren filmlerinin önemine kadar birkaç böyle şeyde bilgi kırıntısı da ne de yer vererek sinema serüvenini anlattık. Radyoda işte zaten bir radyo starı önce Zeki Müren sahne veya sinema starı olmadan önce bir radyo starı çünkü radyo starı diye bir şey var o zamanlar. Evet, ve bunun en büyük simgesi Türkiye'de Zeki ya ee, Yani İstanbul Radyosu'nun e, faaliyete geçtiği, sağlıklı bir şekilde artık kesintisiz bir daha kopmayacak şekilde faaliyete geçti. 1949 yılıdır. Hı hı. 50'de radyo imtihanına giriyor ve 51'de e, bir gecede hani ünlü olan hı hı. biri olarak bir tek e, canlı emisyonla, söylediği 4-5 şarkıyla en azından İstanbul Radyosu'nun kapsadığı bütün her yer, yani Marmara bölgesinin önce starı haline geliyor. Bütün radyolar bahsedince bütün Türkiye'ye yansıyor. Bu sayede ilk planı piyasaya çıkartıyor. Plak bütün Anadolu'ya dolaşıyor. Bu sayede radyo sayesinde iki sene sonra ilk filmini çeviriyor. 1953'te o da bütün Türkiye'yi dolaşıyor. Evet. E, Yürü Ya ondan sonrası. Doğru sahne en son. <gülüyor> Evet. Doğru evet. Radyo ilk sahne en son yaptıkları arasında. Yani hayatındaki ilkler arasında hı hı. sahne en son ilk. Evet. Ve aynı yani sonunda Aspendos'a varması da bence çok manalı bir yandan. Yani bu coğrafyanın böyle kadim mekanlarından ilan oluyor aslında. Zeki Menü ve ben şimdi böyle... O e, yani Aspendos konseri 1969 Bodrum, Bodrum Kalesi, Kalesi, Kalesi konseri 1984. Yani hı. iki Doğru. tarihi yer aslında şeyde yani binlerce yılın şeyi, mirası Zeki Benin hayatında da çok önemli. Evet. 69'da Aspendos konseri o en kalabalık konseri olarak geçiyor hala, 20 küsür, küsür binden bahsediyorlar. Hı hı. Bodrum Kalesi konserleri ise onlar bir nevi artık her sene olan son 80'lerin başından itibaren 84'e kadar onlar da yani hem tarihi değer taşıyan yani yüzyılların birikiminin tarihini <gülüyor> taşıyor hem de Mezhekimlerin oradaki varlığıyla tarihi hale gelen. Evet. evet. İk geçmeden önce bu son yeniliklerinden ve son kendinin de son yaptığı şeylerden gazino meselesine geçişin herhalde çok önemi vardır burada. Çünkü orada da daha önce denenmemiş birçok şey deniyor ve bir kültür yaratıyor demek yanlış olur mu bilemedim. Evet mesela e, 19... 55'te ilk içki Gazino'ya çıkıyor ve hmm. o, o gazinoda yaptığı bir sürü yenilikler var. Zaten 2 sene, e, ondan 3 ya da pardon 4 sene sonraki bir Hayat Dergisi, Gizekim Ren'e yer verdiği ilk sayılardan biri. Ee, sahnelerimize bir revü havası getiren hı hı. sanatçı, ses sanatçısı olarak tarif ediyor Gizekim Bu da şu demek, e, ikiye bölelim bu revue kavramını. E, bir tanesi çok alafranga bir kavram. Yani bir e, batılı bir şov sahneye koymak. Batılı anlamda bir şov sahneye koymak. Ve e, müziğindeki alafranga unsurlara dikkat çekiyor. Yani Türk sanat müziği geleneği içerisinde çok ciddi işte valsler, adaptasyonlar falan söyleyen birisi. İkincisi de teatral boyutu revünün. E, hakikaten ne bileyim her şarkı için ayrı kıyafet ya da konserlerinin gazino programlarının her bölümü için üç şarkıda bir değiştirdiği kıyafetler. Yani, e, klasik Türk müzikisi eserlerinden popüler e, müziğe popüler şarkılara doğru kayan bir repertuar e, ve her repertuarı tarif eden bir takım dans ve kendi dansından bahsediyorum e, evet revu yıldızları gibi etrafta dans eden e, ya da başka oyuncular yok ama kendisi zaten e, bir şey gibi bir şey gibi Tüm rolleri oynayan bir, bir, bir, birisi gibi, bir başrol oyuncusu gibi... E, Yaptığı her işte onu söyleyebiliriz galiba. Evet, evet. Ee, bir yönetici yani aslında ben hep olmuşum kendi hayatının yöneticisi. Kendi hayatının yöneticisi. Evet, evet. Büyük özen göstermiş yani hani tuttu faturalardan... Hı -hı. E, ...bununla beraber de aslında çok küçük yaştan itibaren kafasındaki o çok keskin... ...ve sonra da galiba çok da değişmeyen sanatçı... E, Duruşu ve kavramı var aslında zekimlerin. Bu da bizi de galiba hani bu Türkiye vatandaşta olarak çok etkilemiş evet. sanatçıyla yani, galiba. Yani sanata duyduğu evet. ilgi. Bir de yıldız olmak. Yani yıldız evet. olmanın yolu o zaman sanattan geçiyormuş. Yani bu da ilginç aslında. Şimdi yıldız olmak için saat yapmak zorunda değilsiniz ya da sanatın kendini evet. yetiştirmek. Yani iki şey aslında. Yani çok büyük bir yeri çok zirveyi baştan beri kendi hedef olarak koyuyor ama o zirve içinde çalışmak Çalışıyor. hakikaten e, hem kafa patlatmak hem e, ter akıtmak ter akıt. gerektiğini düşünüyor. Yani şey boşuna değil e, sanat öğretimi görmesi evet. e, şeyde e, güzel sanatlarda bir ara Türkoloji'ye girmiş aslında derslerde katılmış. Zahane bir kart bulduk. Bir kimlik Edebiyat fakültesi de, fakat herhalde devam etmemiş ama dile karşı ilgisi, bütün müzik türlerine karşı ilgisi, yani koleksiyonundaki işte Edith Piaf ve Ürmü plakları evet, da önemli. Evet. Bir de iletişim de kurmaya çalışıyor seyircisiyle. Yani daha öncesi kurmuyordu anlamında söylemiyorum ama işte bu podyumun biçimini T'ye dönüştürme bunun bir örneği olabilir belki. Ve saz heyetine de tek tip kıyafet, önerisi de aynı şekilde değerlendirilebilir. Tabii tabii. Yani Rolling Stones konserinde buradaki e, Ali Samihan Stad'ındaki Rolling Stones konserindeki o T sahnenin ne demek olduğunu bir anda yani arkalardayken Mick Jagger'ın önümde görüvermem sayesinde <gülüyor> <gülüyor> fark etmiştim. Hakikaten çok önemli bir şey. Yani seyircinin içine doğru uzanan bir e, iskele aslında. <gülüyor> yani seyirciyi deniz olarak kabul edersek, hani kumsaldan değil de iskeleden denize girmek o güne kadar kimsenin yapmadığı bir şey. E, batı'da da zannedersem e, o biçimde şovun e, örnekleri belki yeni yeni yani. O bir şey değil. Hani Bir dalga değil kendisi. Evet, evet, evet. Öne evet, evet. <gülüyor> evet. Bu arada bu sergi vesilesiyle öğrendim ki Big Jagger'la da yayına <gülüyor> gelmiş değil mi, değil mi Zeki <gülüyor> O nasıl bir buluşma yoksa o şey mi bir espri mi? Dikkat Yok espri değil <gülüyor> gerçek. Mick Jagger 1977'de Ahmet Ertegün'ün evinde kalıyor birkaç gün yazın, yaz tatilinde Bodrum'daki evinde. Hı hı. Ahmet Ertegün zaten anlayın, şey, patronu yani hı hı. ve dostu. Ee, Mick Bodrum'a gelmişken zaten Ahmet Ertegün'le Zeki Müren'in de anladığım kadarıyla dostu var ve bir gece bir masada bir araya geliyorlar. Bir meyhane masasında ve e, o dönemde yeni bir plağı var şeyin e, Zeki Müren'in aslında bir light arabesk şarkı. Hı. Bir, bir meyhane Hı. şarkısı e, madem derdimi sordun dinlemeye mecbursun diye yani sıcağı sıcağına o şarkıyı okuyor e, masada Mick Jagger, yani masaya Hı. okuyor e, Mick nasıl e, dinlediğini onu ancak hayatımızda da canlandırabiliriz tabi. de Ayla Algan'ın anlattığı bir hikaye Ayla Algan da aynı masada ben onun anılarını da okumuştum hmm. evet öyle bir mesaisi oldu. Ayrıca McShaker tam hı. tarih de verebilirim. 1977 Presley öldüğünde Bodrum'da. Hı. Yani çünkü Elis Presley'in öldüğünü Türkiye radyolarında hı hı. bir barda belki de o gece bilmiyorum. Bir meyhanede veya bir barda radyodan öğreniyor. Hı hı. Ağustos demek. Ee, şey aklıma öyle inatla takılan soru. Şimdi bir de senin bir önceki arşiv sergini hatırlıyorum uzayda bir elektrik asılı olduğu sergisi depoda evet, hani depodaki sergi sene. orada da aslında şeyin yani işteydi olduğun e, konun e, memleketin gündelik meseleleriyle çok e, boğuşmalarla ortadan çıkmış yani bir takım mukavemetler sonucu bir üretimden bahsediyordu. şimdi burada da bir zaman çizelgesi var ama Zeki Müren'in hep bağımsız kalmış gibi sanki ülkede olup bitenlerinde. Tamam işte resepsiyonlara gitmiş, i̇şte çok önemli kişiler tabii ki saymışlar, evlerine davet etmişler. Belki o konserlerine davet ettiği bir çoğunluğu falan ama N nasıl yorumluyorsun bunu? Yani sergiye dair bir şey değil bu. Ç e nasıl diyeyim? E sorun çözümü değil. E onu Türkiye tarihinden, gündelikten e ayrı okumak galiba. Zeki Müren'in duruşundan da. Kaynaktan yolu gelmeye geliyor. Evet, evet yani siyasi şey. açıdan bir angajmanı olmayan bir sanatçı Hı. olduğunu kastediyorsun. Evet hakikaten. ama kuyruk bir eli tepe deki böyle ee, ama aslında onun ee, bir takım şeyleri de var yani elilerde ee, bazı Demokrat Parti gecelerine katıldığını biliyoruz. Hı hı. Aktif olan parti çünkü. Demokrat Parti. E, fakat şeyde e, 1960 ihtilalinde e, gençlik hareketine kendisini yakın hissettiğine dair e, bazı anılar var. Evet. E, hatta İstanbul Üniversitesi'nin e, teki şenliklere kadar gitmiş. Hı hı. Ama çok büyük bir star olduğu için aman hiç çıkma gençlerin arasına hani seni yani hayranlıktan dolayı yani parçalarlar burada filan diyerek arabadan arabayla geri dönmüş. Çok isteyerek gitmiş İstanbul Üniversitesi'nde. <gülüyor> Sonra e, işte olur mu böyle olur mu marşını sahnede evet. okuyacak kadar bir desteği de var e, 27 Mayıs yönetimine ne, ne, ne, ilk <gülüyor> zamanlarda. <gülüyor> O da sonra yasaklanıyor galiba. Evet yani o sık yönetim hani bu kadar da olmaz. <gülüyor> Uyarı, bu kadar da göstere gösteri olmasın gibilerinden e, bu şarkıyı okumamasını emreden bir mektup yolluyor. E, bana böyle e, aslında 60'larda çok komik bir şekilde biraz asparagas mı ama ciddiyet, ciddi bir boyutu da var. Zeki'nin politikaya atılacağına dair e, haberler var 60'lı yılların böyle ortalarında. Bana böyle 60'lı yıllardan itibaren hani ortanın solu dediğimiz çizgiye çok yakın bir karakter gibi geliyor. Hatta hmm. yani 70'li yıllarda hiç oy kullanmadığını söyleyeyim bu arada. O kesin bir bilgi hiç oy kullanmaya gitmemiş ama bana nedense, nedense değil bazı veriler de var. Yani orta'nın solu ya da sosyal demokrasi çizgiye e, sahip birisi gibi e, ya da tırnak içinde söylersem Eceviz solcusu gibi geliyor. E, İnsancılık. Evet yani bir şey tarafı da var bazı şeylerin aktardığı çalışanlarının ya yani kazinoda çalışanların veya sas heyetinin aktardığı hani Bruce Springsteen'e niye patron diyorlar yani hmm. rockçudan patron hmm. olur mu, Bruce Springsteen şöyle yaparmış, e, e, alınan parayı mesela orkestrası ile konser veriyor hmm. ilk zamanları, gençlik zamanları direkt parayı alır almaz eşit olarak aynı gece bütün orkestra elemanlarına dağıtırmış vay patron filan diye oradan kalmış hmm. Bruce Springsteen'in The Boss adı. Zeki hmm. de öyle bir taraf var. Yani hmm. bir e, kendi e, gazino personeline, işte aşçısından yamağına veya komisine kadar ve işte e, burcusundan kemancısına kadar böyle bir jestleri filan e, sevgiyle anılan e, Hani parayı eşit bir şekilde dağıttığı görmesini eşit bir şekilde dağıttığı bazı örnekler var. Yani onu bir oçov dünyasını bir bütün olarak görüp, bir, yani o emekçiye olan bir saygısı da var. Her ne kadar o, o gazino düzeni, yani tabii ki hani kapitalist sistemin çok önemli bir parçası ve bir, bir tür mafya düzeni mafyetik bildiğimiz halde, e, gene de işte orada tutunmanın birkaç yolu arasında o gene en insancıl tırnak içinde insancıl olanı seçtiğini söyleyebiliriz. 80'li yıllarda en azından darbe yönetimine belirli bir en azından espri ve üretilen halk fıkraları düzeyinde çok uzaklığı da hesaba katılırsa bazı fıkralar var hani Evren Paşa, Zeki Müren'in Paşa ünvanı arasında e, bir takım müstehcen fıkralar var. Yani o halk mizahına konu olacak kadar. E, bugün de geldiğimizde hani Gezi'de şey sloganı yok mu? Tomalara göz gelen işte benim Zeki Müren. Yani, Zeki Müren'in askerleriyiz var, mi? Zeki Müren'in askerleriyiz o da mı var? Evet. Güzelmiş. <gülüyor> Yani buna, bunlara hmm. konu olacak kadar da e, demokratik bir şey çizebilmiş ya da halka evet. ait bir e, portre çizebilmiş birisi. Evet, aslı demin angajman diyerek doğru kelimeyi seçtin galiba. Yani pratikte öyle bir angajman yok, yok ama bugünden baktığında halen politikaya meza demeyeceğim de hala politik olabilecek bir malzeme evet. sunmaya evet. devam ediyor her, evet. her şeyde. Bir de tabii yani kadın erkek ilişkileri, toplumun işte. Şey yapısı, cinsel yönelim, cinsel kimlik yapısı hakkında da çok tartışmalara vesile olan evet. e, ve hala evet, tartışılmaya değer e, bir şey sunuyor. Yani bir yine bir portre sunuyor, çok ilginç bir portre sunuyor. Evet. Ben ilk defa bugün bu röportaj öncesi biraz gezindim sergiyi. Her dolaşan insanın şarkıya çalan neyse bir eşliği ve suratında hafif bir gülümsemesi var. Bu da çok Hakkım. güzel geldi. Biliniyor değil mi şarkılar? Yani, mutlaka yani bir mırıldana ne oluyor kesin mutlaka katıldım. Hı -hı. aynı şeyi ben de portreler için hissetmiştim gözünün içine bakıp gerçi son döneminde biraz hafif bir somut biraz da öyle kaldı değil mi bu arada onu da sormak istiyorum son dönem hep böyle bir masum ve gücenik gibi sanki yani en azından geriye kalan imaj melankolisiyle Hı -hı. ağırlaştırılmış bir zeki müren imajı var tabi en başından beri hani en son aydın aslımın e, dediği noktada Hı -hı. E, hep var olmuş o melankoli yüzünü hep e, kelimelere dökmüş figür olmakla beraber dedik ki radyo televizyon sonra sahne filan. Spekülatif ama merak ediyorum hani. Televizyonun da açıldığı bu çağda acaba zekimler nerede var olabilirdi? Düşünüp çok da içinden çıkamıyorum. Ben yani, internette düşünemiyorum mesela internet. Yani hmm. bu meta -laştığını, kendini meta düzeyine çekeceğini hiç de ihtimal Hmm. Vermiyorum. Bir pazarlama nesnesi yapmazdık yani. Valla yani Zeki aslında Türkiye'nin tüm modernist devirlerini yaşayıp modernizmin çöküp postmodernizmin başladığı <gülüyor> noktada kendini inzivaya çekti. Bu Aynen tamamen abi. tesadüfen oldu ama böyle de oldu. <gülüyor> ee, belki de yani bir yarı bilinç de var ya da çeyrek bir bilinç de var bu işte. Ee, yani 80'lerin o ...tozu dumanı ve her şeyin değiştiği, işte çağa atladık dediğimiz veya işte neoliberalizme tam manasıyla Türkiye'nin geçtiği dönemde Zeki Meran kendini eve kapattı. Evet. Ve e, yani 50'lerden işte 80'lere kadar o modernizm çağının her zaman zirvedeki e, starıydı. Yani modernizmi bir şey. Tarif evet. olarak kullanıyorum, yani olumlu olumsuz bir şey yüklemeden evet. anlıyorum Modernitenin e, yıldızıydı. Şimdi kendine aynı zekimilen nasıl bir yerde konumlandırırdı veya nerede kendine yer bulurdu, hakikaten spekülatif bir şey ama yani iyi ki onun öncesinde evet. vardı. Şimdi de belki çeşitli zekimilenler var. Hani <gülüyor> zekimilene. Bakışların sayısı belki şu anda çok fazla. Yani zekibirine algılayış, zekibirine bir, bir, bir şey, bir kıymet biçme ve onu değerlendirme biçimleri birbirinden belki çok farklı. Çok Ama e, zekibiran bir tane ve tek ve o e, işte 55'ten 50'den 85'e kadar, 84'e kadar e, bir bütüncül kimlik olarak e, herkesi meşgul etmeye daha uzun yıllar devam edecek ve etsin de zaten uzun olur gemilerin direği Yanık olur anaların çüreği of ama aman uzun olur Emlilerin direği Yanık olur aşıkların yüreği Ne sen gelin oldun ne ben güveyi Onun için kapanmıyor gözlerim Annem, anne anne annem, annem Gözleri Hey, gidi, gidi, gidi, gidi, kocamanı dünya Kam yükümülsün Söyle, hali dünya, söyle, tert Hey, gidi, gidi, gidi, gidi, kocamanı dünya Kam yükümülsün Söyle mani dünya, söyle, dert öpülsün Dünya döner, değirmendir İnsan içinde çaldardır Bugün gelen, yarın gider Dolup boşalan bir handır Dertli ağlar, dertsiz ağlar Dünya içinde Dertli ağlar, dertsiz ağlar Dünya içinde Hey, gidi, gidi gidi gidi kocaman dünya Gam yükümlüsün, aman Allah Söyle fani dünya Dert yükümlüsün Hey, gidi gidi gidi, gidi kocaman dünya Gam ama aman Allah Söyle fani dünya Söyle gam yükümlüsün Hey, gidi, gidi, gidi, kocaman dünya Dert küpümüzün, aman Allah Söyle hani dünya, söyle Dert küpümüzün, aman Allah Hey, gidi, gidi, gidi, kocaman dünya Kam yükümüzün, aman Allah Söyle fani dünya, söyle